azze ve Allah rahim. Allah'a ve Resulüne iman etmekle kalpleri iman ile tezyin olan ve yüzleri nuru iman ile mealler olan müminler. Recep, Şaban derken Ramazan kapıya geldi dayandı. Biliyorsunuz söylemiş idik, Recep Şehrullah Allah'ın ayı, Şaban'da şehri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'da ümmeti Muhammed'e verilen Allah'ın rahmetinin cuş-u huruşa geldiği ve Kur'an-ı Mübi'nin nazil olduğu ay ki, aynı rahmet. E bu ayı karşılamak için kalplerinde iman olanlar hanelerini, dükkanlarını temizlerler, tatlı ederler, şişlerler. Ve işlerinde bir sevinç duyarlar Ramazan geldiği için. gayri iradi olarak. Allah'la arası iyi olanlar ama. İyi olmayanlara oruç gayetle ağır bir ibadettir. Bunlar belki Ramazan'ın gelmesinden mefret duyarlar. Kalplerinde inur iman olanlar, bir muhabbetle Ramazan'ın şeridi karşılamaya gayret ederler. Ve hanelerini, evlerini, dükkanlarını, tezgahlarını, işlerini, güçlerini hatta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 Allah bizi imandan ayırmasın. İşte kalplerinde nur iman olanlar Ramazan'ı hoşçukla karşılarlar. Neden? Çünkü o bir aydır ki Recep ayında ibadet, taat ve muhabbet tohumları atılmış mana tarlasına Şavvan-ı Şerif'te göz eşiğiyle sulanmış kalp ateşinde pişirilmiş ve Ramazan'da bu nimeti yemekle yemekle nimetleneceğine bilenler elbette sevinirler. Çünkü Ramazan çıktığı vakitte her bir mümin anasından doğduğu gibi tertemiz olarak hiçbir rüya, kul hakkı müstesnadır efendim. Kul hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Yani kime vurduğunsa ondan rıza talep edeceksin. Kim malını aldınsa ondan, ondan, onun rızasını alacaksın. Yoksa da illa almanın seziye çürüse imkanı yok. Veyahut da işte söylüyorum tekrar tekrar. Çok Allah'a yakın olmalısın ki, çok çalışmalısın ki maneviyatta hatta ala senin tarafından okula kula, e, seni irtigab ettin o hakkı Allah kaza etsin. Hele katır hakkı ve hayvan hakkı gayet de müşküldür ödenmesi. Şöyle anlatalım bu Efendimiz buyurmuş ki sahabe kerama bugün eshabu'l sefaya yani iman eden arkadaşlarına. mesih Şerif'ten bu varak cümlelerini çevirip karşı demişler ki müflis kimdir demişler? Müflis. Bir kalkmış demiş ki, sahabeden birisi peygambere ya Resulullah müflis selamete a veladır hem. Parası, malı, mülkü olmayandır, çıplak yani, züğürt dediğimiz kişidir, demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, o züğürtten bahsetmiyorum ben, Ahret züğürtünden bahsediyorum, ahiret züğürtü. Allah ve Resulü bilir, <gülüyor> iyi dinle, kulağını benden yana ver, ey Sofi, madem namaz kılıyorsun, oruçluyorsun, bu nimete ermişsin. iç tarafı tamir etmeyince, dış, dış taraf kabul olmaz, iddikat görür şimdi, kulak o kadar büyük başta, Allah hakkı, sonra Resulullah'ın hakkı, sonra ebeveyn hakkı, sonra komşu hakkı, sonra mümin kardeşlerinin hakkı, sonra kafir hakkı, sonra hayvan hakkı. Buna dikkat edilecek. Bir adam yövmü kıyamette huzurullah'a getirilir. Namazı yerindedir. Çok namaz kılmış. Beş vakit namazı kılmış. Beş tane ilave etmiş. Her sene ömründe bir defa değil. Her sene hac etmiş. İyi dinle. Bütün Ramazan-ı Şerif'i oruçla geçirdiği gibi her Ramazan'ı ömrünün boyunca diğer aylarda da oruçlar tutmuş bu adam. Fakat bu adam kendisini korumamış. Yani ibadullahın hakkını gasp etmiş, almış, arkasından konuşmuş, diliyle incitmiş, eliyle incitmiş, malını almış, vermemiş, dövmüş, vurmuş. Kabadayı yani kahramanca veren sen. Bu getirilir fakat namazları da var. Hak sahipleri çıkar Allah bunun ibadetlerini hak sahiplerine taksim eder. İyi dinle. Böyle olacak. Muhbir-i olan Muhammed Mustafa böyle haber verdi. Onun ibadet ve taatinin ya Rabbi bana vurmuştu. Verin ona 10 yıllık namazının sevabını. Ya Rabbi benim benim arkamda konuşmuştu. Beni gıybet etmiş, çekiştirmişti. Verin 10 namazını onu. Verin verin böyle böyle böyle. Yetersen hala. Yaptı ibadetler bu taksimat ilah üzerine taksim edildi. Yetersen hala. Yetmezse Hak sahiplerinin günahı alınır. Bu adama yükletilir. Sümme diyor peygamberin. Sonra nara o cehennemiz ile yüzüne atılır cehenneme. Buna müfis derler diyor. Her şeyle gitti ama ahlakı dürüst değil. Evvela Allah hakkını gasp etti. Allah'ın hakkı nedir? İki, Resulullah'ın hakkını gasp etti. Resulullah'ın hakkını ümmet üzerine? ebeveynin hakkını gasp etti. Ebeveyn hakkı nedir evlat üzerinde? Sonra komşu hakkı, sonra ehli hakkı, sonra diğer ümmeti Muhammed'in hakkı? Evlat Hakkı, işi küçük görme, küçük görünüyor, çok büyük, senin gibi, benim gibi, senin gibi, sen de çok küçük görünüyorsun ama bu kainattan büyüksün, sen alemi kübra'sın, zahirde bu alem, alem kübra görünüyor, sen alemi sigura, küçük alem görünüyorsun, halbuki hakikatten sen alemi kübra'sın, arş da sende, kürsü de sende, hak da sende, şeytan da sende. Allah hakkıdır hatta Hak ve Tekadiz Hazretlerine iman ve Rabbül Alemine secdedir. Ve Allah'ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmaktır. Bu da iki türlü olur. Bir, Allah'ın cehenneminden, kabir azabından, zebaniin elinden kurtulmak için, yakanı kurtarmak için yaparsın. Bir de Allah bana kulum demezse, beni karşısına almazsa, bana iltifat etmese diye azap duyarsın. İki türlü bak, görüyorsun ya. Bir kısmı cehennem ateşinden korkarak yapar bu işi. Bir kısmı dayaktan, kabir azabından. Hak mı? Gerçektir. Hem kabir azabı haktır, hem cehennem azabı haktır. Hem mahşerin şiddeti ve dehşeti haktır. Ama müminlere, salihlere, zahirlerini ve batınlarını, nur imanla iman eden kişiler, ahiret gününde sultan olacak. Öldüğü gün sultanlığı ilan edilmiş demektir. Öldüğü gün sultanlığı ilan edildi. Onun için giden meyit, giden meyit şöyle seslenir taşıyanlara, tabii duyana. Kimin kulağında gafet pamuğu yoksa o duyar. Ya diyor ki Kadimuni, Kadimuni, beni hemen götürün kabrime takdim ediniz. Yerime yerleştiriniz. Ben bu dar beladan kurtuldum. Beni yollarda oyalamayın. Bir meyit diyor ki meyyit o da diyor ki ey netes habune beni nereye götürüyorsunuz. Aman götürmeyin diyor. Birisi inanan biri inanmaya, Biri abid ve muti birisi asi. Bak gösteriyoruz sana. Vaktiyle kainata diye insanlar geldi gittiler. Gençler ihtiyar oldu. ihtiyarlar öldü. Bazen gençler de ölürler. Daha ziyade ölür hatta. Hatta Hz. İsa aleyhisselam buyurlar ki meyveyi görmüyor musun? Kemale gelmeden çok dökülür diyor Hz. İsa aleyhisselam. Anla. Eyvallah. Akıllı adam. Efendi sen akıldan bahsediyorsun. Nice kafirler akıllı. Onların teyitliği yok. Aklı var teyitliği yok. Akıllı tehdik sahibi kişi bunları düşünür. Nereden geldim, nereye gidiyorum dişim geldim, dişim geliyorum. En büyük saadet ve nimet ey müminler, ey Muhammed aleyhisselama gönül verenler, Resul aleyhisselama ihtivadır. İşte onun çizdiği yol ki Allah'a düz, doğru ve kısa yoldur. Onun yaptığı gibi olacaksın. Evvela onu takviye edeceksin, sonra Cenab-ı Hakk'a tahkika vardıracak. Ve nuru u Muhammedi'yi ve şenneyi Ahmedi'yi kendine bulacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi Muhammed'inden de uğratmesin. Yazık. Ümmeti Muhammed'in başına gelen felaket nedir? Diyor musunuz? Ne vakit muhabbeti muhabbet-i Muhammediye koptu, ümmet ve peygamber arasında, ondan sonra böyle zehir olduk. Bir gönülde, Hazret-i Muhammed'in muhabbeti bulunur da o gönül sahibi nasıl zehirli olur? imkansızdır bu. Ama biz peygamberi kendimizle ölçtük, kıyası batılıyla böyle. O da benim gibi insan değil mi? Diye. Allah giden ne kadar çok yol vardır ki şöyle anlatayım sana senin her nefesinin sayılınca bir yoldur Allah giden yol. Gene her mahlukat ilahinin her nefesi sayılınca Allah'a bir yol vardır. Bütün yollar se olunmuştur. En kısa kapı Hz. Muhammed'in kapısı açık olmuştur. Oradan kim giderse doğru hakka nail olur. Onun için Allah şimdi diyor ki bu arada Söyle Habibi Muhammed kullarıma Ahmet'im, Muhammed'im, Mahbub'um Efendiler Bak dikkat ediyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e böyle ya Muhammed'e hitap etmemiştir Sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun okuyun bak Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in 4 yerinde Hazreti Muhammed'in ismi göreceksiniz Sallallahu aleyhi ve sellem resul Biri sure-i Muhammed'de, biri sure-i Fetih'te, biri sure-i Ali İmran'da, bir tanesi de efendim sure-i Ahzab'da. Ve ma Muhammed illâ resûl sure-i Ali İmran'da. Ma kâne Muhammedun ebahad'min ricâlikum ve ki resûlullah'ı Ahzab'da. Muzil ala Muhammed'in Suriyy-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de, dördün ve kefa billahi şehiden Rasulullah Resulullah, Suriy-i dört yerde. Bu da Peygamberimizin ismiyle beraber, dikkat önüne konuşuyorum bak, Peygamberimizin ismiyle beraber sıfatını söylüyor. Ve kefa billahi şehiden Muhammedun Resulullah, Allah diyor bunu. Manası şu, ey Habibim Muhammed sana kafi değil mi? Ben senin risaletine ve nüvvete şahat ediyorum, Yeri göğün sahibi Allah. Peygamberin ismini söylemiş, dikkatliyorum. Peygamberin ismini söylemiş, arkasından peygamberimizin sıfatını söylüyor. Ha şimdi bir Müslüman, ekseri görüyoruz din adamları bile, din adamları bile Muhammed diye bahsediyorlar, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de. Ne demek biliyor musun bu? Kur'an'da Allah diyor ki, birbirimize çağırır ki peygamberi çağırmayın diyor. Amelleriniz batıl olur diyor. Bir de o peygamberi oradan kırmışız. Hiçbir sahabe, belki bir Arabi, ...henüz daha imana gelmiş huzuru saade girip ya Muhammed bana şunu haber ver diyordu. Onun, o haklıydı. Çünkü Arabiydi, cahildi. Sana Kur'an gelmiş. Bunda Muzaat Muhammed'i görmüşsün. Sen hala peygamberi arkadaşa çağır gibi ya Muhammed diye çağır dur. Allah hürmet diyor peygamberine. Ve tazim ediyor ve diyor ki işte her cuma günü nübüvvetini ilan ederek ve tazimini ilan ediyor mevzileriyle beraber. Mevzun azıyla Allah kendisi ilan ediyor. İnna Allah ve meleketi tehu salur alel ben Allah'lığımla, meleklerimle beraber müttesiren Habibim Muhammed'e salat ediyorum. Ey müminler siz de Habibim Muhammed'e salat ediniz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak e, ya Muhammed diye hitabı yok, ya Ahmet diye hitabı yoktur. Efendimizin bir yerde Ahmet isim geçer, o da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ağzıyladır. Çünkü İncil'de Cenab-ı Peygamber'in ismi Ahmet'tir. Gökte Ahmet'tir. Kıyamet Günü'nde Mahmut'tur. Bu dünya aleminde Kur'an'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de daha oradan peygamberlerle muhabbeti kestik. Şimdi Allah diyor ki: bir kimse Hazreti Peygambere salat okumadan ismini çağırırsa bütün yaptığı hayırlı ameller boşa olur." diyor Sure-i Hucurat'ta. Birbirinize çağrı gibi Hazreti Peygamberi, sevgili Habib-i Muhammed'i e çağırmayınız. Kasansörünge öğrenilsin diye söylüyorum ismi Muhammed'i. Resulullah demek lazım. Resulü efham demek lazım. ve alemin demek lazım. Allah 200 küsur isimle peygamberine hitap etmiş Kur'an-ı Nevi'yle. Ve ya eyyühen nebi, ya eyyühen Resul, ya eyyühen müddessülü, ya eyyühen müzzemmilü diye peygamberin sıfatları ile peygambere hitap etmiş. Sana da öyle. Ona ümmet olduğun için Allah sana da tazim ediyor. Ona ümmet olduğun için Allah sana tazim ediyor da ne diyor? Ya eyyühellezine amenü diyor. Kendi ismini sana vermiş. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a ise Allah kendisini ona vermiş. Beni İsraile, beni İsrail peygamberlerine ya Davud, ya Süleyman, ya Musa, ya İsa görürsün Kur'an-ı Kerim'de hitabı var. Hazreti Peygamber'e ya Muhammed e hitabı yok. Ya gönnebi, ya yuharresul, ya ekmener resul. Ya el-Müzemmilu, ya el-Müddessiru hitapları böyle. Peygamber sana da öyle. Beni İsrail'in peygamberine, ya Musa, ya İsa, ya Süleyman'a hitap etmiş. Ve ümmetine de ey toprak oğulları, ey su oğulları, ey çamur oğulları diye hitap etmiştir. Bize öyle değil. Bize ya ey hellezina ya ey ya eyühel insan demiş bize. Beni bilirsen insanlığın sen, bu şerefi nereden buldun? Hazreti Muhammed'de buldun O gelmeseydi burada sen bir oturamazdın. Burada nakus sesle ses yani çan sesler ışıldır. O evri verdi. Konstantinaya alınacak dedi. Aldın ve onun sayesinde nimet buldun. Sonra küfrâ nimetin sırtında döndün. Rütben, kasan, kesen, malın, cahın, menkulun, gayrimenkulun Hazreti Muhammed üzerine sahip oldu. Ona sahip, ona sahip oldu. Hristiyan'ı, Müslüman'ı, Yahudisi, Budist'i. Hep Hazreti Muhammed harimatına. Allah diyor ki, وَمَا كَانَ اللّٰهِ لِيُعْزِبَهُمْا اَنْتَفِيهِمْ ''Sen onların arasında olduğun müthişe onları azamet meyelim.'' diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Bir tarafı yıkar, bir tarafı kalkındırır. Muhtıfahı gibi hepsine kaldırmaz. Çünkü? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda duruyor. Sormuş vefatı esnasını, <gülüyor> Cebrail selam. ''Ya Nebiye Allah seni cennetin hangi derecatına defnedelim?'' Cesedi bu Buharekin'i. Ruhun cennette. Benim ümmetimi nereye gömüyorlar?'' ''Ya Cebrail toprağa. Onlardan ayrılmam.'' demiş. <gülüyor> Onlarda ayrılmam demiş. Ve hakikaten de böyle bizim aramızda yatmaktadır. Ve ruhaniyeti bizim aramızda dolaşmaktadır. Ama görene, körene, bugünkü kafirin bulduğu bir bir yudumsu, münkinin bulduğu bir lokma ekmek Hazreti Muhammed örmetinedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gelmeseydi olmasaydı kainat olmazdı. Ama kırmışız. Mesela Kur'an okunuyor. Bizim Müslüman ezan okunuyor. Bizim Müslüman radyosunu kapatmıyor. Şarkıyı karşısında veriş veriş tutuyor. Ezan bu yahu. Sana haber vereyim ya ezandan? Vallahi ve billahi peygamberin verdiği haberleri söylüyorum. İstiyen Ramız hadise baksın. Geri de orada. Ezana Allah dinliyor. Ve müezzini tasdik ediyor efendiler. Berekleriyle beraber. Bizim Müslüman ezan okunduğu vakitte sabah edin rahatsız oluyormuş ezan okunduğu vakitte bizim Müslüman. Hazreti Muhammed hadretine gelmiş İstanbul'da oturuyor. Ezana muharız uyandırıyor beni uykumdan diye. Bir işin gitmişim de bir yere bir zaman... Oraya bir adam gelmiş şikayet ediyordu askeri kumandana. Efendim ezan okuyor sabahleyin bizi uyandırıyor, rahatsız oluyoruz. Bunu, bunu önleyemez misiniz? İsimlerini biliyorum söyleyelim de, söylemeyeceğim burada. Dük, dük, kol, bu. Kumandan kovdu dışarıya. Bir Müslüman evladıymış gibi kumandan denetti kapıdan dışarıya. Utanmaz adam dedi. Vakit çok da neden bakışlarız size? Ezan Allah dinliyor. Muhammed hürmetine nimet olan, onun hürmetine, devlete, rütbeye nai olan...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 Kamçıyla namaz atasını kaldırırlar. Namaza değil, işe. Hürriyetin elinden gider. Serbest Allah diyorsan eğer hürriyetine bunu Med'in-i olması için. Serbest Allah diyor ya. Bak dün gelmiş ben kitapsız yapıyorum, kitap satıyorum kitapsızlara. Bir zat gelmiş bir hutbe var mı diyor. Çıkardık bir hutbe çocuk besliyor, verdim. Anladım ki buralı değil, dışarlıklı. Niçin neresi çalıyorum, alıyorsun diye sordum. Bulgaristan için dedi. Acaba mi miyim dedi. Sayfada 50 sayfalık bir kitap hutbe kitabı.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 Ama Müslümanları Cenab-ı Hak, işte kendine asıyor olan Müslümanları böyle kafirlere tehdit eder, de tehdit eder. Görüyorsun İslam aleminin şu hayatı bak, iki, iki, iki İslam böyle birbirine harb ediyor. Bir efendim, Yahudilerine çıkmış, İslam'ı parçalıyor, Müslümanlar ölüyorlar, insanlar ölüyor, kır, Kırılık, kıyam et. onlar bizim diğer kaymakamlığımız idi. Birer valiliğimiz idi yani bizim kaymakamlığımız, valilik yani. Senin babanın yani, 60 sene evvel, 65 sene evvel. Buradan bir adam pasaportu aldı atmış sene evvel. Mekke'ye kadar hiç soru sormadan pasaportu sormadan giderdi. Yemen'e kadar giderdi. Bosna'ya kadar giderdi. Daha Bulgaristan'ın nihayetine kadar giderse Bosna Herse'ye kadar giderdi. Sormadan. Şehir Hizmuk'tu pasaporta. Senindir çünkü avayicini almıştı orasını. adaleti aldı, kılıcıyla değil. Müceret kılıcıyla değil, adaletiyle aldı. İmanıyla aldı, Allah ile aldı, Muhammediyle ile aldı. Kimsenin burnunu kanatmadı. Herkese dini hürriyetini verdi. Herkese vicdan hürriyetini verdi. O zaman, Bulgar o zaman çanını çalıyor. Kesesini, ibadetini yapıyordu. Kimsin o Ben gözden bakamıyordu. Şimdi Koyal'ın Müslümanları Kur'an'ı tahvir ederek ellerinden alıp okutmuyor. Mani oluyor yani. Zilin sile düşürdü. Neden bu? İşte Hz. Muhammed'den bağların kesilmesiyle bu. Sallallahu aleyhi ve dönün Hz. Muhammed'e dönenin lisaren değil, fiilen ...her işimizle... ...özümüz doğru, sözümüz doğru... yüzümüz ak, gönlümüz fak... ...iman sahibi olarak dönelim Hz. Muhammed'e... ...işinin gideşecek... ...İsmen Muharebesi'nde biliyorsunuz 7 düvelle harbettik... ...silahımız yoktu, topumuz yoktu, tüfeğimiz yoktu... ...imanımız vardı ama... ...Allah'ımız vardı, Muhammed'imiz vardı... ...en büyük dert notları... ...onlara göğsümüzü gerdik Çanakkale'de... ...kafir geldi, düşman girdi... ...Anadolu'nda İsmet-i Halime'ne kadar bazı sapreyle, taşla kovaladı kafiri neden? çünkü birlik vardı tevhid vardı tevhidin nuru vardı Muhammed Mustafa'nın muhabbeti vardı Allah. dönerim gene, gene öyle olacak abdestsiz namazsız olmaz ibadis olmaz haram yemekle olmaz halkın sırtına yüklenmekle olmaz alnını çalışacaksın, yüzeleceksin Allah Kur'an ne diyor bak Allah'ın en büyük sıfatlarından bir tanesi ilim sıfatıdır öğreneceğim, bileceğim Yalnız kamçı diye yılanı tutmayacaksın. Bazı kamçı diye yılanı toral uzunda haber olmaz. Tora o yılan büyür, kendini sokar. Neyse geçiyoruz. Ferah ve saadet Hazreti Muhammed'in kapısındadır. Allah oraya açık bırakmış diyor ki şimdi ben kısa kesiyorum inşallah hafta gene alacağım çünkü vakit uzayacak. Bütün kapılar sel dolundu Hazreti Muhammed'in kapısını açtı. Ona da her kim içeri girerse benim rızama erişir diyor. Kur'ân gününü Allah'a şöyle onlara Habibim Muhammed. Eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar yolları ben seveyim. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olurmayınca Allah sevmez kulu. İttiba edersen Allah'ın peygamberine verenler olacaksın. Resulullah'ın cemiyetinde bulunacaksın. Resulullah'ın sancak altında olacaksın. Arşin gölgesinde gölgeleceksin. Hem dünya saadetine hem ahiret saadetine nail olacaksın. Allah'u yedi ilade aleyhisselam ve ehli men yeşe ila